Radyo tiyatrosu Kapıdaki Adam Yazan Ünver Oral, yöneten Ersan Uysal, efekt Korkmaz Çakar, oynayan sanatçılar, kadın Celile Toyan Uysal, çocuklar Suna Dirikan, Cüneyt Tanverdi, hizmetçi Tanju Tuncel, yabancı Şener Şen. adam Ersan Uysal, arkadaş Zeki Dinçoy. Çocuklar çabuk olun Ama için? Yemekte acele etmeyin demiştin anne Konuşup oynayarak yemeği soğutun da demedim Anneciğim Tamam tamam masadan kalkıncaya kadar konuşmak yok Bizim araba Babam babam geldi Oturun yemeğinizin başına Ne Babam geldi ama Çabuk yerinize Pencereden bakalım Yemeğimiz sonra mı? Annem kızar babam da darılır Öyleyse çabuk bitirelim Sen de çabuk yesene ee, ne için ne için ben giderim bekle tabağın başında Öyleyse senden önce bitiririm babama giderim Babamın işi çıkmasaydı bavullarımızı bile hazırlamıştık Bir kilitlenmedi diye babam işte seni oturtmuştu <gülüyor> Sandala binecektik balık da tutardık Ben de çalık toplardım pişirmek için Kumlardan kayıta yapacaktım deniz kapıcılarımı Hiçbir da... şey yapamadık hiçbirimiz Ne için? Tam çıkacaktık zırt telefon Sonra babam baktı baktı çok acele işim çıktı çocuklar dönüşte gideriz. Bavullar şurada dursun. <gülüyor> Yine yapsana. Dönüşte gideriz çocuklar. Niçin dönüşte gitmedik? Çünkü babam hala dönmedi. Başka annem buldu tersi Babam neden geç kalmış anne? Ne getirmiş için? Babamızın arabası yolda bozulmuş. Abiler uğraşıp tamir etmişler. Arabamızı garaja bırakıp gittiler Ne için da getirmediler? Hep başka tarafa bakıyorsun Yoksa... Hayır hayır hadi bakın Minicik bir de mektup göndermiş Okusana hadi hadi İşim biraz uzayacak ve başka vasıtayla geleceğim Küçük şeytanları benim için de öp Beni merak etmeyin selamlar Yemeğimizi bitirdik anneciğim Aferin meyvelerinizi de bitirince haber verin Ne Çocuk bahçesine gideceğiz Yaşasın çocuk bahçesine gidiyoruz Beni merak et iyi selamlar Kötü bir haber mi aldınız hanımcığım Burada mıydın kızım Özür dilerim beni gördünüz sanmıştım evet, Zarar yok zarar yok Kötü haber olsa Hiç olmazsa yanına yardımına koşardım Günlerdir hiç haber yok İki adım uzaktaki işinin başından bile beni arardı çok uzakta hanımcım Mektubu bile kaç günde gelir Kendinizi harap etmeyin haklısın, haklısın İnsanın aklına her şey geliyor Arabasını da başkası getirince Kendimi tutamıyorum Herhalde çok işi çıktı Gene de neyse Masayı topladıktan sonra çocukları giydir de Biraz hava alalım Peki hanımcım Şu gazeteleri de birine ver gitsin Kaza cinayet intihar hep ölüm ölüm ölüm <Gülüyor> Kıyafalarınızı giyip bakalım. İki kelime haber yollar insan. Telefon eder. <Gülüyor> tamam. Alo. E evet benim. Buyurun. Evet tanıdım. Özür dilerim biraz üzüntülüyüm de. Tabi tabi üzülmemek elde değil. Yeni mi haberiniz oldu Anlayamadım ne Ne dediniz Hemen çocuk bahçesine götür Peki hanımcım Ama telefonda kötü bir Bekle etme yavrularıma Babasız kaldılar Babasıma. Babasız Şey e siz de gelseniz yalnız kalacaksınız Kocamın Cesedini görmeye oh. gideceğim Hazırsız anneciğim Nasıl oldun anne Çok iyiyim yavrum Birden fenalık geldi de Yalan. İyi değilsin saklıyorsun İkiniz de ağlamışsınız Saklıyorsun değil mi Baba. Hayır yavrum hayır Eski çok çok sevdiğim bir arkadaşımın ölümünü öğrendim de Birden duyunca Gezmiye zaman Gezmiye babam babamız gelince Gelince İnsan doğru konuşurken kekelemez diyordun Kekeliyorsun Yalan söyledin değil mi anne Hayır Hayır yavrum Telefonda ne dediler hangi hastanede babam Bilmiyorum bilmiyorum Ben gitmiyorum çocuk bahçesine Hiç Anneniz üzmeyin hadi gidelim Hadi abi Gidelim ama ben babamı arayacağım Arama yavrum Nasıl olsa yanına gideceğiz <gülüyor> şeylerde ilaç mı getirdin oh. çok yoruluyorsun kızım hiçbir şeye bakamıyorum zarar yok efendim siz iyi oldukça mutlu olurum acı günlerinizi görmek istemezdim kaç hafta geçti sanki kazada beraberdik beraber ezildik öldük kulaklarımda acı prensesleri haykırışlar gürültüler can kurtaranlar danınmaz hale gelmek Sanki beraber Kolay değil buna rağmen çocuklarınız için sabırlı olacaksınız Onlar olmasa yaşayamazdım ki Öf. Uykusuz kalmak kızım yat hadi yat İyiyim ben Aha, Seni de mi uyandırdım yavrum Hayır anne uyanıktım bir bakayım dedim Kaşların çatık ama neyim var Şey Zil çalmıştı açtım Bir bekliyor. Kapıda mı Kapıdaki adam duvara yaslanmış Şapkasını kara gözlünün üstüne indirmişti Tanıdım yine de babamdır Kapıyı suratına kapadım yani Rüya olsun korkmuştum Neden yaptın öyle Rüyasında hanımcım ah, Tabi tabi üzülme yavrum üzülme rüyaymış Olsun Uyanınca gidip kapıyı açtım yoktu Kapıyı açıp baktın mı Belki sahiden gelmiştir diye Sarılıp öpecektim özür dileyecektim Karanlık ve rüzgar vardı dışarıda Belki de gitmişti Hemen yat yavrum erken kalkacağız Peki anneciğim Biliyor musun kızım Rüyamda Aynı adamı ben de gördüm Bu ürettim Yüzünden kan akmaya başlayınca kayboldu Anlamıyorum Belki de oğlumla aynı anda gördük Bu nasıl olur Ne söyleyeceğimi bilemiyorum hanımcığım Hadi yat kızım hadi Geçerken çocuklara da bakıver Bakarım efendim Işık. Söndür tabi yok yok söndürme İyi geceler hanımca Sana da kızım Saklıyorlar Belki yaralı bile değil Acaba evde ruhu mu dolaşıyor <gülüyor> Hey kendi gel <gülüyor> Ah, Yatağı sen mi getirdin Nereden Kapının arkasında alıyorum. Şeylerini bakayım, heh. anla süreyle kolayı. Of burnum yandı, gözlerim de. Şimdi anlat. Hangi kapıyı açtım, kapı işte. Zil almıştı, açtım. Yavaş konuş. Sonra yüzünü örtmüştü, kara gözlükleri de vardı, kanlaydı. Korktum. Gözlükleri kara. Tanıdın mı dedi? Hayır efendim dedim. Ee? Sonra hiç gülmedi, sevmedi de. Babanım dedi. Kayboldu. Kapıyı açtı arkasında ağlıyordum. Uyumuşum. Sen mi getirdin? Sahiden mi kapıyı açsın yani? Kötü çocuklar yalan söyler. Doğru söyle. Ben anneme anlatırken kapıdan dinledin değil mi? Benden önce yaptın rüyayı kendin gördün sanıyorsun. Söylesene. Kalkıp kapıyı açtım. Ama babammış. Sahi olamaz. Ağlarken ben uyandırdım. Ama şey nasıl olur? Ya beni dinlemediyse... Bir daha rüyamı taklit edersen seni hiç konuşmam anladın mı? Niçin ama? Ha, öyleyse aklın ermez. Sanki benim aklım erdi de. Hadi Ay. uyu, sabah okula başlayacağız. Peki Hafıcım. Kimseye de anlatmayayım mı? Anneme bile anlatma. Niçin? Döver mi? Hiç kimseye söyleme dedim. Tamam mı? Ama şey, e, peki ışığı söndürsen de. Arkana dön de uyur, ışık yanacak. Döndüğümde ağlamaya başladı. Ben uyandırdım Olamaz benimki rüya idi Ama tıpkısı Işık yanacak Belki her gece Çabuk suver kızını Peki anamcım O adamdı aynı adam Pencereden baksana adam var bu. Kimse yok çıkıp etrafa bakayım Sakın ha perdeleri de kapat Ne oldu hanımcığım neyiniz var Dur, dur hele şu sandalye ilişkin Oh Ayy Anlatacağım kızım anlatacağım Çocuklara bir şeyler alıp caddeden dalgın dönerken Sanki birisi çenemi tutup kaldırdı İstemeyerek karşıya bakmamla Bir an olduğum yerde kalmam bir oldu o adam geliyordu kapıdaki adam Affedersiniz anlayamadım hangi adam Önceki gece oğlumun ve benim rüyalarımıza giren adamdı Aynı heyecanla korkarak geçtim Aynı oydu Şapkası iyi, kara gözlüklü ve yüzü yaralı İstemeyerek bakmıştım Hatta bakıştık Dikkatle baktığını hissettim Isındım bir sıcaklık yayıldı bir an her yanıma Tanıyor gibi olmuştum Sonra sonra sabredemeyip arkasından bakmak istedim Tüylerim diken diken oldu Caddenin kalabalığı içinde o da dönmüş Sadece bana bakıyordu bana Döndü yürüdü Arkama bakmadan bir taksiye atlayıp kapıda indim. Ellerim yeni ısınmaya başladı Bak ilacınızı getireyim mi? Artık istemez kızım artık istemez Eve girince rahatladım Hanımcığım akıl vermek gibi olmasın ama Kocaman şehirde rüyanıza giren insana benzer insanlar olabilir Tesadüfen ertesi gün rastlayabilirsiniz Sonra Şey e, Çok özür dilerim sizin yanınızdan geçen hiçbir erkek bakmadan geçemez sanırım Teşekkür ederim kızım ama Anlatamam Bakıştık ve titredim Gözlerimin içine bakıyordu Beyinizin kötü işlerde parmağı yok Ailenizin düşmanı yok bir tesadüftir hanımcığım Her neyse Unutmaya çalışacağım Yalnız çocuklarımı okuldan alıp getirir misin diyecektim Olur efendim Çok dikkatli ol ellerini bırakma Anlıyorum efendim merak etmeyin Bakışları Bir görünmez ışık Gözlük camlarından çıkıp Sanki vücuduma yayıldı bir an Titretti Hala bakıyor gibi Her yerde Ne güzel ne güzel Aferin kızıma birkaç günde neler de öğrenmiş Babam gelince yine gidecek miyiz anne ee, e, Tabi tabi Sınıflarınızı geçip okul tatili olunca gideriz Hep beraber Hasta mısın anne Ben Hayır, yok Belki üşütmüşümdür arada bir titreme geliyor Üzüm beyaz kireç gibi Yemekten sonra ilacımı alırım geçer yavrum Yukarıdan resim kağıdı alayım Bak, resim de yaptım. Aa e, ne? Kim kim yaptırdı? Kim yaptı bunu? Kopya çekmedim ki, kendim yaptım. Kendin mi? Nasıl yaparsın? Öğretmen bile aferin dedi. Allah'ım, oğlumun benim rüyalarımızdaki adam o. Ba bak, bak, sakın abine gösterme. Hatta sayfayı yırt ya da defteri at. At, yenisini alırım. Güzelini, daha büyüğünü. Leci. Aman Allah'ım çabuk çabuk götür Koş Peki çabuk anneciğim. koş Koş abin görmesin Niye koşuyor midesin bulandı e Yok yavrum çöpe kağıt atmaya gitti Senin okul eksiğin var mı Yok anneciğim hepsi tamam Neyin var senin Neyim olacak bir şeyim yok hasta da değilim Annenden saklama yavrum Öyle bugünlerde Haklısın anne Şey zaten söyleyecektim Şimdi sen dersine çalış kızım. Şeydi. Gel yanıma oğlum yanıma gel. Evet. Ne oldu? Şey, oryadaki adamı tanıyordum. Hep gözümün önüne geliyordu. Buldum nereden tanıdığım. Nereden? Nereden tanıyordun? Çocuk bahçesinden. Çocuk bahçesinden mi? Evet anne. Hatırladım. Bir kaç kere bizi seyrederken dikkatle bakarken görmüştüm. Doğru değil mi? Kara gözlüklü, şapkası ilk adamdı. Hiç yalan söyledin mi? Söylemezsin yavrum, söylemezsin. Nasıl olur? Ben rüyadan önce nerede gördüm ya? Şey, nasıl bakıyordu? Ka kara gözlüğünden... Anlayamadın değil mi? Evet, gözlerini göremiyordum ama bakışıyor gibiydik. Yüzünde gülme değil de bir yumuşaklık, dudaklarında... Dudaklarında? Gizli bir gülüş vardı, acı bir gülüş. yeter, yeter sus. Bu kadar hatırlıyorum zaten. ...ama hep gözümün önüne geliyor. Nedir başımıza gelenler? Okul açılınca üstelik. Anne apını getireyim mi? Yok bir şey yok yavrum. O kötü adam mı yoksa? Bilmiyorum oğlum. Neler oluyor anlamıyorum. Polise haber vereyim yakalasınlar. Kardeşim de rüyasına girip korkutamaz. Ne? Ne dedi? Aa şey... ...yani yani rüyasına giremez. Kardeşim de mi? Kardeşim mi şey... yok ay Hani anneme söyleme demiştin abi... Sen niye söyledin? Neden sakladınız? Koş koş sus. iki hap getir. Getireyim anne ama üzülme diye. O adamı sevdim anneciğim. Sevdin mi? Gülüyordu bana. Gözünden korktum sadece. Sus, sus. Aklımı çocuklarıma bağışla Tanrım yardım et. Çocuklar evden izinsiz dışarı çıkmak yok artık. Neçim? İşte hanımcım beyinizin fotoğraflarını astım Ama baktık çözüleceksiniz. Hiç olmazsa arada bakışırız Evde sanırım Kızının okula başladığı günü görmek istiyordu Canım Artık yok aramızda Bak kızım iyi dinle Eğer ufak bir şeyden şüphelenirsen Ya da bize bir şey olursa hemen polise telefon et Hanımcım bir şeyim oldu Durumunuzu senden iyi senden başka bilen yok Biliyor musun o adamı oğlum da görür? Sadüf değil çocuk bahçesi. nasıl fark etmedim üzülme kızım üzülme ne bilecektim çok dikkat ederim Efendim artık çocuk bahçesine gitmeyecekler durum çok ciddi yani tehlikeli mi bilmiyorum kızım ama bir şeyler oluyor Ne istiyor sizden ne oluyor ne istiyor Öğrenebilsem ya rüyalarımız dışarıdan gözetliyor diyelim rüyalarımıza da zorla girmiyor ya kızım bile görmüş üzülüyorum diye saklamışlar benden nasıl olur şey? Böyle sessiz mi kalacaksınız? Polise bildirsek daha... daha daha kötü şeyler olmadan değil mi? Olayların içinde biz yaşıyoruz kızım. Kimse inanmaz Caddede yanımdan geçti. Çocuklarımızı oynarken seyretti. Suç değil ki. Rüyalarımıza girdi diye mahkemeye de verilmez. Alay ederler. Haklısınız. Bakarsın aklımızdan şüphe ederler. Ben hap almaya devam edeceğim. Çocuklara da çok dikkat ederiz. Hatta bir bahçıvan tutarız. Gecede kalır. Okula getirip götürür. E ne de olsa erkek sana gelince para için tehlikeye girmeni istemem kızım. Memnunum, çok severim. Ama istersen acılabilirsin. Rica ederim bu şekilde düşünmeyin bile. Peki kızım nasıl istersen. Teşekkür ederim. Hiç olmazsa bir arkadaşından müdürünü anlatsak belki. Olsa şey... bir şey yok ki kızım. Ancak teselli ederler. Biraz daha bekleyelim. Üstekiler bile bilmesin. En iyisi bahçevan. Onu anlatırız. Üstümü değiştireyim efendim. Beraber çıkalım. Ben de bahçıvan işine bakar çocukları alırım Ablan hiç yüzüne gitti Annesinin babasını görüp yarın gelecek. Abim beklemesin aç kapıyı kızım Anneciğim gelsene Geliyorum Hadi sen dersine git kızım Hiçbir yok. Telefon mu çaldı acaba? Kızım kapıyı örtmedi, beni çağırdı. Siz kimsiniz? Rica ederim. Korkacak bir şey yok. Yalvarırım rahat bırakın. Ne istiyorsunuz? Şaşırtıyorsunuz Tanıştığımızı sanmıyorum. Çok yorgunum. Kızınız haber verdi, sanarak ara ver. Özür dilerim. İsterseniz kapıda durabilir. Kapıda mı? Yok. Görünmeyin bize yalvarırım Rüyalarımıza da girmeyin Rüyalarınıza mı? Rüya şey hemen çıkın dedim Dinlemediniz. dayanamayacağım Çıkın Lütfen sakin olun Kim olduğumu sormadı. Kim olursanız olun hala oturuyor musunuz? Alo Alo neresi? Polis kim olduğumu soracak Alo. Yanlış. Özür dilerim. Şu resmi asılı beyin... ...kaza arkadaşıyım diyeceğim. Ne? Ne dediniz? Kaza arkadaşı mı? Yalan söylemiyorum değil mi? Suratımdan belli. Ama şey... ...daha önce söylemediniz. Söyletmediniz ki. Çok affedersiniz. Şuraya oturayım. Kuvvetim kalmadı korkudan. Haklısınız... Korkunç suratım var değil mi? Yok, özür dilerim. Onu söylemek istemedim. Asıl ben özür dilemeliyim. Üzüntünüz tazelendi. Şey, ilacımı alsam iyi olacak. Bir yabancı ipçeden içeride görünce... Bilmem ki nereden başlasın. Kazadan tabii. Ha, evet, kazadan. Evimizi kolay buldunuz mu? Evi mi? Ha tabii evi Kolay buldum Kaza arkadaşımın ailesini görmek Faydalı olabilmek istiyordum Vazifemi yapamamak korkusuyla kararsızdım Acele etmiyordum Bu yüzden bir müddet size yakın yerlerde gezindim Son anda kapıdan bile dönmek istedim Zili çalmıştım Şimdi anlaşıldı ha, Ama hayır Affedersiniz anlayamadım Yok bir şey yok ...biz de anlayamadık. Yolculuktan bir müddet önce arkadaş olmuştuk. Devam ettirecektik. Kocanız özel arabası bozuldu... ...benim de döneceğimi öğrendiği için... ...beraber gelmeye karar verdik. Yan yana yer bulamamıştık. Bir hanımla yer değiştirdiler. Fark etmedi. O hanım daha korkunç şekilde. Sanki neden otobüse bindiniz? Kimse kaza olmayacak diye garanti vermiyordu ki. Nasıl gelecektik? Bilmiyorum. Biz de bilmiyorduk. Sonra... Her yerde herkesin hep bize bakacağını da bilmiyorduk. Merak, korku dolu bakışlar, acıyan bakışlar. Evime dönemeyeceğimi de bilemezdim. Yani kazadan sonra evinize dönmediniz mi? Yerimde olsanız döner miydiniz? Bilmem ama dönerdim tabii. Kararsız bir cevap. Fark eder mi? Karınız, çocuklarınız, onlar ne yapıyor? Çocuklarınız kaç yaşında? Oğlum on bir, kızım yedisinde. Benim büyüğü kız. E, hepsi de babalarını bekliyorlar. Benimkiler öldü biliyor. Unutacaklar. Kazada yaralanan ilk ve tek insan değilsiniz ki. Neyi değiştirir? Siz siz bile konuşurken başka tarafa bakıyorsunuz. Siz öyle geliyor. Doğru da olsa zamanla alışılır. Bir dakika. Zamanla alışırlarmış. Dayanabilirsin. Çalıştınız mı oğlum Çalıştık anneciğim Aferin sen de kardeşini çalıştır he? Babanın yanından arkadaşı geldi gürültü yapmayın Heh, Babamın yanından gelmiş Babam var mı ki Öldü ee, Suratıma ne bakıyorsun Korktum o adamı benziyordu Hangi adamı yoksa Evet görünce içeri kaçıp annemi çağırdım Babamın arkadaşıymış Niçin Sende de sizi korkutan adam mı geldi hanımcığım? Bilmiyorum benziyor. Hadi yemeği hazırla son anlatırım Yalnız kaldınız özür dilerim Rica ederim yalnızlığa alıştım Ayrıca ben özür dilerim tekrar rahatsız ettim Kocamın arkadaşını yemeğe davet etmeden bırakır mıyım sandınız? Tekrar gelmek zor oldu Neden? Anlatabilmek daha zor Mecbur değilsiniz Yalnız evinize ne zaman döneceğinizi öğrenmek beni de mutlu edecek sizi de mi? Çocukları babasız kalmış Kocası gelmeyecek bir kadın Evinizdekiler gibi Onları düşünerek sordum Bilmiyorum Öldü bilmelerinden sonra sizi görmeleri gerçek bayram olacak ailenize Misafir olduğum için karşımda gülebiliyorsunuz Nezaketen Kocanız olsaydı aynı şeyleri söyleyebilecek miydiniz? Rica ederim elbette Kocanız kalacaktı Bütün yemekleri Güzel bir rüyadan uyandınız Güzel bir sabah Kocanıza baktınız Bakmaya mecbursunuz Ve sabahın sevinci uçtu gitti Sabun köpüğü gibi Anlamıyorum Aylarda nasıl sabah ettiğimi bilemezsiniz Düzelmeyecek Kocanızın suratı da düzelmeyecekti Sabahlarınız bir müddet sonra aydınlanacak Ama Yok kızmayın Ailemi düşünerek söylüyorum Zaman beynimizin ve gönlümüzün üstünden silindir gibi geçip gidiyor Ağır, ağır ama bütün ağırlığıyla. Böyle düşünün. Bu gerçeği değiştirir mi? Gerçeği kendinize göre biçimlendiriyorsunuz. Hiç olmazsa söylemeyin. Olayların. Haklısınız. Konuşurken ne güzel ne kolay. Yapmaya gelince siz bile korktunuz. Bu evde yakalacak olsaydım her an karşınızda olacaktım bu suratla. Ne olur diyeceksiniz. Taburcu olurken aynaya baktım. Sizi üzmek istemedim. Sonra suratımı attım yere. Parça parça oldu Kaçıyorum aynalardan Kocam sağ olsaydı da evdeki bütün aynaları atsaydı Bağırmalarına da katlanacaktınız Her şeyine Ya? Neden hayret ettiniz Hayret değil de Anlatamıyorum yani Eve dönmenin ötesinde pişmanlık da var Taburcu olunca dönüşü düşünmek kazadan daha acı geldi Aileniz sevinecek Pişman olacak ne var Gülmek sarılmak isteyecekler Gülüşleri donacak, yapmacıktan sağlacaklar Hissedeceğim iliklerime kadar Bu beni kahveyecek Her gün ölmek bin defa Ölümden kurtulmanın bedeli Neler söylüyorsunuz? Sizin için öyle olabilir Yuvanıza dönünce fikrinizi değiştireceğinize inanıyorum Kocam dönseydi Aramızda olması yeterdi Tekrar eder misiniz? Dediğiniz kadar Neyi değiştirir? Belki çok şey. Ne demek istiyorsunuz? İki kelime söylemeye gelmiştim. Vazifemi yapamıyorum. Nedir? Söyleyin. K kocanız. Kocam evet evet. Ö ölmedi. <gülüyor> Sağ Nasıl olur? Morkta gösterdiler. Evet ama sadece çantasını tanıdınız. Tanınacak gibi değildi ki. Ve kocanız değildi. Nerede öldüyse nesi var? Kazadan kurtuldu ama... ...benim gibi. Olsun yanına götürün beni ne olur. Yalvarırım vakit geçirmeyelim. Yerini söyleyeyim ben giderim. Boyna eğri, perukalı... ...kaşının biri yok. Gözleri dikişli. Hemen gidelim. Neden hep saate bakıyorsunuz? Kocanız şu anda kapıya gelmiş olmalı. Kapıya? Kapıya mı geldi? Vazifem bitti. Müsaadeniz. ...tanıyamadın değil mi? Tanı, tanı, tanı, tanı, ...evet... ...sen... ...ben... ...caddedeki çocuk bahçesindeki adam... ...kocan... ...kapıdaki adam... ...kara gözlüklü... ...gir içeri... ...canım benim... Nasıl bırakabildin bizi? Aylardır nasıl ayrı kalabildin? Aramızda hep görünmez bir çizgi vardı. Çizgi falan yok. Dur. Dur bir pijamanı vereyim de rahat et. Yapacağımı şaşırdım. Çocukları da çağırayım. Hayır. Görmek istemiyor musun? Her gün görüyordum. Acelesi yok. Her gün mü? Şimdi anlıyorum. Elini süremiyordun. Konuşup sarılamıyordun ama. Çocuklar. yavrum. Nerede? Nerede? Şey babanız. İşte sarılın öpün. Gelin yavrularım. Ya o değil. Babam güzeldi. Dersime gidiyorum. Babam gelince çağır anneciğim. Hoş geldiniz efendim. Dersim bitmedi anne. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Anladın mı şimdi? Aylardır neden o çizgiyi aşıp evme dönemedim İnanamadılar birden Benim gibi şaşırdılar Çocuk onlar bilemezlerdi Gazeteyi getirdim canım Bırak Ah unutmadan söyleyeyim Akşam yukarıdakiler gelecek Gözün aydına geçmiş olsuna. Duydun mu canım Gelmesinler Nasıl olur Dinlenme kendimize gelme payı bıraktılar Seyre geliyorlar beni En sevdiğimiz komşu onlardır i̇şte Nasıl söylerim gelmeyin diye Yemeğimi hazırlayın Erken değil mi? Yemeğimi getirin Çıkıp dolaşacağım karanlıklarda Söyle gelsinler beni konuşun Benim için de özür dile İstersen işi çıktı de ya da Nasıl istersen canım Yemeğini getirin İlacım nerede? Yine mi kullanacaksınız? Başka ne yapabilirim Elimden ne gelir kızım Hadi oğlum Yukarı çık annem rahatsız Başka zaman buyurun de Olur anne Anneciğim bak öğretmenime aferin dedi Çekil rahat bırak annemi Kardeşinin hevesini kırma yavrum Ben de babama gösteririm Babacığım bak güzel olmuş mu Güzel Canım yavrum Ağlıyor musun baba Ne seni çok seviyorum Ben de sizi çok Canımdan çok seviyorum yavrum Buyurun buyurun hoş geldiniz Hoş bulduk ama Beni şaşırttınız Kocanızın dönmesine rağmen Perişan bir görünüşünüz var Birkaç gündür rahatsızım da Gözlerinizi ağlamaktan. Rica başka şeyler konuşsan Kocanızın çocukluktan beri en iyi arkadaşıyım Bugün duyup geldim bilmem lazım Öğülüp dirilen arkadaşım nerede? Gezmeye çıktı Bu havada ve yalnız yo, yo, Sizde garip şeyler var saklıyorsunuz Başka ne yapabiliriz? Bir şey yapmak değil ki bu Önce durumu bilmem lazım Anlatırsam çok kızacak Hiç bilmiyormuş gibi yaparım Telefonda gelmedi dedi ama şaka yapıyor sandım Biz de hep şaka yapıyor sanıyoruz Kısaca anlatın Gösterdikleri ceset tanınmaz haldeydi Fakat tuttuğu çanta kocamandı. Haftalarca perişan olduk Çocuklardan saklıyorduk Sonra bir gün Sevinçten şaşkınlıktan düşünemedim Seslendim çocuklara koştular Onu Yadırgadılar ve Derslerine döndüler Bu yıktı onu geldiğine pişman etti Hala Anlıyorum huzursuz Doktora görünmesi için ikna etseniz Çok iyi olurdu Kabul etmez Ya çocuklar baba yanında babasızlık Onların anlayamayacağı sebepten ya da sebepsiz Hakkı yok buna Hem ne kadar sürecek bu durum nasıl bitecek Yolda bekler görüşürüm Nasıl giyinmişti? <gülüyor> Arkadaşım Şey hem sizi tanımıyorum Biraz önce telefonda konuştuğun arkadaşını tanımadın ha Kaçak ölü sende Bırak kolumu tanımıyorum Ne olur bırakmazsam Yürü de tanışıp tatlı tatlı konuşalım Bilirsin arkadaşlık orunda şakam yoktur. Ha şöyle hadi bakalım nasıl ölüp neden ortladığını anlat. Bırak başka zaman eve gidiyorum. Oo, daha iyi beraber gidersin. Nasıl buldun beni? Hiç çıktı dediler dönüyordum rastladım işte bildiğin gibi. Anladın mı? Biraz o da hızlı, hızlı yürü üşüdüm. Hem de kimden kaçtığını ne yapmak istediğini bir an önce öğreneyim. Saattir bağırıyorum kimi çağıracaktım İnan ki duymadım canım Öyleyse sesimi yükselteyim Bir bardak su getir Tabi tabi hemen hemen Alo Benim Yanlış değil İşi evden idare edeceğim Tabi olur Yazılara notlara bakar sabahları ne yapılacağını söylerim Tamam Kimseyle de görüşmek istemiyorum Güle güle Ne zaman gelecekmişim <gülüyor> ne de yakışırım o koltuğa ya Suyunu getirdim canım Ne bakıyorsun öyle Hiç yalnız Söyle Diyecektim ki bir doktora görünsem Yüzüm hep böyle kalacak Yok yok kalsın onu demek istemedim O halde ha Tabii ruh doktoruna değil mi Ruhi bunalım var doktor bey Ya da psikolojik sarsıntı İstediğin bu mu Sonra eline raporu al kurtul Açıkça söylesene Neler söylüyorsun Gitme istemez Evden dışarı çıkma Sen rahat ol Sadece sen rahat ol Hani katlanacaktın Katlanmıyor muyum sanıyorsun Katlanmıyor muyum İyiliğin için Kocalık imzası atarken böyle değildim Keşke olsaydın Bugünleri görmezdik Zaten kapıyı açıp yeni suratımı görünce Zoraki sarıldın Zoraki sevindin Şaşırmıştım nasıl davranacağımı Sevincimden Yabancı adamın kollarında bayılmamı mı istiyordun Görüyorsun hala ayakta durabilmek için Kaç çeşit ilaç içtiğimi Belki de ümitlendin geri giderdi Nasıl söylüyorsun bunları Daha gençtin güzeldi Yalvarırım sus yeter Susmak neyi değiştiriyor Karşındayım Anne Sen daha yatmadın mı yavrum Polis haber vereyim mi Neyi oğlum Baba mı? Seni hasta ederse ona da kimse bakmaz Olmaz yavrum babamız o Düzelecek Bir baskın yapayım dedim Telefon edersem kaçıyorsun ee, Görmeyeli nasılsın dostum Ne istiyorsun Karşına oturabilirim diyeyim. İyi seyredebilmek için mi Hayır söyleyeceklerim iki kulağından girsin diye ee, Yanınızdaki fabrikanın sahibini tanırsın Hem de çok iyi Biliyor musun? Karısı sevgilisiyle kaçmış. Çocuklarını da bırakarak. Sana böylesi lazımmış. Konuştuklarımız boşa gitmiş. Karının yüzüne, gözlerine bakıyor musun hiç? Üzüntüden ağlamaktan ne hale gelmiş lütfen. Ya sus ya da çık git. Bir daha da gelme. En eski arkadaşım. Arkadaşım yok benim. İnsanlık vazifemi yapıyorum o halde. Senden başka insan yok mu? Çok. Ama şu evin durumunu bilen var mı? Kendine sor. Yaptığın insanlık mı? Ne susacağım, nereye gideceğim? Öyleyse ben gidiyorum. Otur yana. ...Evimde ister otururum ister kalkarım anladın mı? Defol! Otur yerine! Geldiğime pişman ettiniz. Tutanma var. Defol git! Güzellik yarışmasına çağırmadık. Babalık da yapmıyorsun. Gidiyorum. Bırak! Konuşacakların bitmedi ki. Hem gelmeseydin. Şimdi gitsem dilenemezsin bile. Yatacak yer, yemek... ...Kendin için döndün. Yalan. Yaşamak istiyorsun. Ama bunu herkes istiyor. Evindekilerin haline yaşamak mı denir? Geberdin diye aylardır kan ağladılar Yetmedi mi? Yaşamak istemiyorsan kalsana ayağa beynini dağıtayım Ölüme cesaretin hayata sevgin yok Yeter sus Karına çocuklarına yaptığın işkence ne kadar sürecek? Hakkın var mı buna? Bilmiyorum Üstelik nankörsün Karın çocukların kaçsa ne yaparsın? Paran bol bakarlar Soğuk sevgisiz kuru Hele yatağa düşersen yaşlanırsan Ter Yeter yalnız kalmak istiyorum. Sıcak yuvanda bütün işin bağırmak, terslemek. Karın çocukların da senin çocuk gibi uslanmanı sabırla, umutla bekliyorlar. Şımartmışlar. bir ediciğim hiç aldırmasınlar. İstediğin kadar bağır. Sakın ha. Karın bir kaza geçirseydi demek ki yüzüne bile bakmayacaktın. Belki evden atacaktın. Yapamazdım. Yapmazdım. Gidiyorum. Birkaç gün sonra tekrar ararım. Umarım ki her şey düzelmiş olur. Gözümün önünde Aynı kaza milyonlarca defa tekrarlanıyor Ve ben kazanın içindeyim her seferinde Yanımdaki adam çantamı alıp Üstündeki karısına mektup yazıyor O dönemeti Ben döndüm Son çizgiyi aşamıyorum yaşamak için Anlamıyorlar Limon ister misin canım Alırım ben Siz ne bu be? Hepinizin gözü bende. İlk defa yemeye geldim sen ne olmuş sanki? Sen öyle geliyor. Nereye gidiyorsun? Nasıl korktular? Hele minik kızım dudaklarını büzdü, gözlerini açıp baktı kaldı. Ama hep bana bakıyorlardı bana. Yılan görmüş, katil görmüş gibi. İstersen birkaç ay izin vereyim kızım. Aylığını öderim. Dönüşüne kadar durum ya düzelir ya da... ...ne olacaksa olur. Hiç para vermeseniz de yalnız bırakmam sizi hanımcığım. Sizin gibi sabredeceğim. Düzelecek inanıyorum. Sizi sevmezse hiç gelmezdi. Ya da hepimizi dışarı atardı. Doğru ama ne kadar sürecek böyle. Allah'ım babama sağlık ver. Yüzünü iyi et. Bize bağırmasın. Suçumuz yok. Anneme sabır ver. Yardım et. Çok iyi anne. Hep ağlıyor. Odamda diz çökmüş ne yapıyorsun? Hiç, hiç oturuyordum. Evde oturacak yer kalmadı mı? Şey dua ediyordum hepimiz için. Bu kadar mı? Fazlasını söylemeye lüzum yoktu ki. Neden? Çünkü Allah halimizi görüyordur. Yani benim yüzümü anneni <gülüyor> ağlattığımı. Öyle... Doğulamazsın. Bülbül kesildin şimdi İzerek yapmadığın için katlanıyoruz Ter içinde titriyorum Bağırmak ağlamak istiyorum Annem üzülmesin diye Çık dışarı. Öğretmen babanızı anlatın dedi Babam yok diye yazıp verdim Annemin yüzü gibi beyaz Bazı babaların kalbi gibi bomboş verdim Yeter sus Yalnız bırak beni Ev bomboş zaten dilsiz gibi dolaşıyoruz Allah rahatlık versin baba Dur Eskiden iyi geceler derdin. Allah hepimizi duyuyor. Sen söylerdin, uyurken kalbini yumuşatır diye söyledim. Canım oğlum, babam yok ki hastım demek ki. Haklısın. Arama yok. Anlamıyorsunuz Konuşun sarılın Kucaklayın Babanız var seviyor Canından çok seviyor sizi. Biz de seni çok seviyoruz baba Siz mi? Kim var orada? Benim babacığım Seyretmek dinlemek için mi saklandın? Annem mi tembih etti? Evde yoksun diye yatağında oturmak istemiştim Saklandım Bana demek ki ...ağladığımı kimseye söylemeyeceksin anladın mı? Hiç. Hele annene sakın ha! Söylersem öldürür müsün beni? Seni öldürmek mi? Ya hayır yavrum... ...neredesin? Koltuğun arkasındayım babacığım. Gel yanıma. Dövme babacığım seni çok seviyoruz. Dönmem yavrum. Gel kucağıma. Gel ver eline. Aaa! Yakından göreyim minik kızımı Sana sarılmak istiyorum babacığım Tabi yavrum Canım kızım Hep birbirimize sarılmak istiyoruz Olmuyor Ne için? Bilmiyorum yavrum Suçum yok İsteyerek yapmıyorum Bizim de suçumuz yok babacığım Hem de hiç yok kızım de öğrenmişsin Bağırmayacaksın değil mi annemi? Bağırmayacağım güzel kızım Koş Koş anneni çağır. Beki babacım. Anne, anneciğim. Ne oldu yavrum? Babam öptü beni, kucağına aldı. Aferin kızım ha, biliyordum. Koş abin çağır. Geldim canım. Çizgiyi açtım. <gülüyor> Hep bu anı bekledim. Hep bu. Ağlam artık. Gece beraber ağlarız, doya doya. Hep böyle ağlasaydım keşke yuvama döndüm. İkinci balayı olacak bu. Balayı mı? Yarın. Yok, yo, hemen. Bavulları açmayın demiştin, dinlemedin. Zarar yok canım. Kapıdaki adam sizi daha çok seviyor şimdi. Babacığım! Babacığım. Yavrularım, hemen hazırlanın çocuklar. Tatil yapmaya gidiyoruz. Bavulları getireyim anne. Yazın gezmeye gidiyoruz. Dönüşte komşularla da benim arkadaşlarla da barışırız. Yavrum. artık babamız var Ablanıza da haber verin hazırlansın ha? <gülüyor> Kapıdaki Adam adlı oyunumuzu dinlediniz Yazan Ünver Oral Yöneten Ersan Uysal Efekt Korkmaz Çakar oynayan sanatçılar Kadın Celile Toyon Uysal Çocuklar Suna Dirikan Cüneyt Tanverdi, Hizmetçi Tanju Tuncel Yabancı çenerşen Adam Ersan Öysal, arkadaş Zeki Dinçoy. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyici.